1064 numaralı konu, anlayışlı bir bedevinin kıssası, Aykame bin Ulase isminde yaşlı bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, ben yaşlı bir ihtiyarım, Kur'an ögrenmeye gücüm yetmiyor fakat ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberidir, buna da kesin kesin inanırım, dedi. İhtiyar, aynılık gittikten sonra Hazreti Peygamber, adam veya adamınız anlayışlıdır, buyurdu.